yazabilir yine diyebilirsin. Allahu ekber, Elhamdülillah, şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kaldığımız sorudan devam edelim inşallah. Soru 17. La ilâhe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahadetinin delili nedir? He. Cevap Gelili Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Allah kendisinden başka hak ilah olmadığına, adaleti ayakta tutarak şahitlik etti. Melekler de, bilim adamları da buna şahitlik ve iman ettiler. Ondan başka hak ilah yoktur. O mutlak galiptir. Hikmeti sonsuz olandır. Burada duralım. Bu ayet tanıdık, yani tanıdık derken çok fazla tekrar ettiğimiz manası ve tefsir üzerine çok fazla durduğumuz ayet. Yine hatırlatmak babından din nasihattir, hatırlatmadır. Bu ayette neyin fazileti vardı? ilmin fazileti vardı. Allah kendinin varlığına ve birliğine şehadete hem kendi nefsini hem melekleri, melekler gibi masum kulları ve de ilim ehlini zikretmişti. Ama hangi ilim ehli? Ka'imen bil kıs. Adaleti ayakta tutan ilim ehli. Çünkü her dönemde her asırda ilim ehlini atmışlardır. İlim ehli insanlara önder olmuştur, imam olmuştur. İnsanlar onların peşine takılmıştır. Allah'ın rızasına ulaşmak ama e, kastıyla, iradesiyle. Ama makam ve mevki öyle bir bela ve musibettir ki insan yerine göre akrabasını kollayabilir. Yerine göre kendini menfaatinin çıkarını olacak taraflara meyledebilir. Allah subhanahu bu noktada hepimize afiyet versin. Buna dikkat etmemiz ve bu ayette bu noktaya bütün Müslümanların dikkatini çekmemiz lazım. Ka imen bil Adaleti ayakta tutanlar. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimahullah hadis ilminden bahsederken diyor ki, Allah bu ilmi her asırdan adalet sahibi olanlara verin diyor. Yani hadis ilmi dediğimiz şey bize nakledilen sünnettir. Sünnet ise bu dinin anlayışın temel noktasıdır. Öyle değil mi? Sünnet Kur'an'ın tefsiridir. Yorumudur. Peygamberin izahatıyla bu dinin anlaşılması, idrak edilmesidir. Akimus Salah emrini biz tafsilatını sünnetten anlıyoruz. O zeka emrini, zekat verin emrini tafsilatını sünnetten anlıyoruz. O yüzden sünnet nedir bize nakledilen bu din anlayışıdır. Bu anlayış da ancak adalet sahibi olan insanlara verilir. Ve <gülüyor> bihi Allah kime hayr dil dinle fakih kılar. Allah kılar. Kimse ilim okumakla fakih olmaz. Kardavi gibi okur okurlar sonra belen bir şeytan olur insanları saptırırlar. Amerikan ordusundaki adamın da işte fasık olduğunu ama kafir olmadığını söylerler. Yani belki ciltlerce kitap yutmuşlar. Vahve Zuhayli. Dünyanın en çok satan fıkıh ansiklopedisini yazan, dört mezhebin fıkhını toplayan bir adam. Ee, adama işte emir müminin sorulduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın emir müminin olduğunu, ona itaatin farz olduğunu söyleyen bir zındık. Kendisine işte Suriye'deki hakimin hükmü sorulduğunda siz haricisiniz ki bu soruyu soruyorsunuz diyen bir adam. Yani bu insanlar ilim okumuşlar. Adalet vasfını kaybettikleri için ne olmuşlar? Zalim olmuşlar. O okudukları ilim onları hidayet etmemiş. Bakın piyasada bugün müşriklere Müslüman diyen, bize harici diyen binlerce zalim var. Bunlar kendilerine ilim ehli diyorlar. Bunlar piyasada ilim ehli diye tanınıyorlar. Bunların hepsi zalim oldukları için zulüm nedir Arapça? eşyanın hak etmediği yere oturturulmasıdır Doğru mu? Niye şirke zulüm denmiş şeriatta? Çünkü şirk dediğimiz şey Allah'ın hakkı olan bir şeyi beşere vermektir. Yani eşyayı yerli yerinden oynatmaktır. Bugün bu kadar müşri Müslüman diyen, bu kadar Müslümana düşmanlık yapıp harici diyenler zalimlerin ta İstedikleri kadar ilimden yanlarında nasip olsun o ilmi fıkıh edemedikten sonra ne yapamazlar? Hakkıyla kelime şahadeti yerine getiremezler. Zaten din şahadettir. O şahadet de dilde değildir bizim itikadımızda, inancımızda ameldedir. O okudukları ilim bu şahadeti gerçekleştirmeye itmeyecek onları. O yüzden önce asil nefsime nasihatim, sonra sizlere hangi açıda olursa olsun. İster bunu dinin aslında düşünün, ister bunu iki kişi arasındaki ufak bir meselenin ihtilafın çözümü olarak düşünün. Aleyhimize dahi olsa. İhtilaflarda adaleti gözetmezsek Allah bize bu anlayışı vermez. O yüzden bu ayette ilim ehlinin bu vasfı üzerinde durulmuştur. Devam Devamalım. Onun için bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Fe'alemennahu la ilaha illallah ayeti. Hepiniz biliyorsunuz ilim burada şart olarak zaten birazdan da gelecek zikredilmiş. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ali İmran Suresi. Evet. Allah hiçbir evlat edinmedi. ''Onunla birlikte herhangi bir hak ilah da yoktur.'' Mu'min Suresi. Ve devamındaki ayetler ile Yüce Allah'ın şu buyrukları bunun deliğidir. ''De ki, onların dedikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, elbette o zaman arşın sahibine bir yol ararlardı.'' Şimdi burada duralım. Burada Kur'an'ın bir uslubu var. Bu noktanın üzerine durmamız lazım. Kur'an ne diyor burada? Allah Vahide. Eğer Allah'tan başka bir ilah olsaydı, sanki mümkün mü böyle bir şey? Yok biz bu ibare Kur'an'ın başka bir yerinde Zuhru suresinde görüyoruz. De ki diyor eğer Rahman'ın bir oğlu olsaydı ilk ben ona ibadet ederdim. Bu da şunu gösteriyor. Karşı tarafa talim ederken bazen hani şer'en mümkün olmayan küfür dediğimiz şeyleri dahi talim sebebiyle zikredebiliriz. Mesela e, bunun örnekleri nasıl çoğaltılabilir? Gündelik hayatta karşımıza çıkabilir. Adam der ki işte hadisler uydurmadır der. Ya bak kardeş hadisler uydurma ise bu din uydurmadır. Sanki haşa bu dinin uydurma olduğunu iddia ettiğimizden buna inandığımızdan değil. Karşı tarafa ortaya koyduğu itikadın batıllığını anlatmak adına bunu söyleyebiliriz. Aynı uslut nerede var? İbrahim Aleyhisselam'da var. İbrahim Aleyhisselam yıldızlara tapma meselesi güneşe tapma meselesi böyledir. Yoksa haşa İbrahim Aleyhisselam bunlara tapmamıştır. Hiçbir peygamber ne İslam risalet geldikten önce ne de risalet geldikten sonra şirk veya küfür dediğimiz fiillerden herhangi birisini işlemezler. Orada talim ettirmişti. Bu Allah'ın hem bize hem de peygamberlerini öğrettiği bir usluptur ki bu ayette bu saklıdır. Devam. Ve devamındaki ayetler ile daha başka birçok buyruk bunun delilidir. Saymakla bitmez bu ayet. Soru 18. La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadetin anlamı nedir? Cevap. Özür dilerim burada duralım. Neden ilk önce şahadetin şahadetin delili nedir dedi şimdi manası nedir diyor. Çünkü her şeyin bir manası vardır. Her şeyin bir hakikati vardır. Adam biri çıkıyor diyor ki laiklik Allah'tan başka ilah olmadığına şahit etmektir. Adama gülerler. Laikliğin hakikati bu değil. Bugünküler nasıl bir Müslüman tanımı yapıyorlar? İşte ilim ehli diye tanıdığın adamlara gidiyorsun, konuşuyorsun. Hani hesapta ilim ehli. Ya diyor o adam Müslüman, niye Müslüman? Şeriata düşman değilmiş. Adamın Müslüman tanımı bu. Müslümanlığın hakikati bu mudur? Allah'ın irade ettiği Müslüman bu mudur? Değildir. Öyleyse sadece La Allah kısıtlı değil. İslam'a dair hangi kavram olursa olsun bize düşen onun manasını ve hakikatini ne yapmaktır? Şer'i kaynaklardan o da iki tanedir. Biri Kur'an'dır, biri sünnettir. Ve sahabenin anlayışı üzere bu terimlerin hakikatini oradan öğrenmektir. Nedir La İlahe hakikati? Yüce Allah'tan başka hiçbir hiç kimsenin ve hiçbir şeyin ibadeti hak etmediğini, buna karşılık ibadette hiçbir ortağı olmaksızın bir ve tek olarak yalnızca Allah'ın ibadeti hak ettiğini ifade etmektir. Duralım. E, bu bir söz. Ben şimdi bu sözü söyledim. O zaman bu tanıma göre Müslüman mı oldum? Yok. Bunu kim söylemiş geçmişte? Kerramiye söylemişler. Bunlar öyle ahmak adamlar ki Selef bunların tekfirine icma etmiş. Bunlara göre La ilahe illallah diyen Müslümandır. Çünkü bütün naslarda irade edilen şey telaffuzdur. Bu asrımızın tebliğcileri gerizekalılar da böyle yapıyorlar. Japonya ya gitmişler sokakta bir Japon çevirmişler La ilahe illallah diyorlar Japon da bilmiyor ne dediğini hani gülüyorlar yabancıdır. Tekrar ediyor söylediğini. La ilahe illallah tamam diyor bu da Müslüman oldu diyor. Bitti işimiz ötekine gidiyorlar. Yani bunlar bu asırda kerramiyenin yansıması olan adamlar. Ve kerramiyenin ortaya koyduğu bu mezhep gereği ki mürciye kerramiyenin bir, fırkası, bir fırkasıdır. Bu insanların ortaya koyduğu asla göre münafıklar da Müslümanlar. Çünkü kalbin bunu tasdik etmesi, gerekliliklerini yerine getirmesi ve bilmesi şart değildir zaten. Onlara göre mücerred telaffuzdur iman. Zaten cehmilere göre telaffuz da şart değildir. Onlar sapıkların da sapıklarıdır. Onlara göre iman marifetullah'tır. Allah'ı bilmektir. İblis de mü'mindir. Çünkü Allah'ı biliyor. Haşa Obama'da Müslüman. Çünkü Allah'ı biliyor, kabul ediyor. Sadece ateistler kafir onların koyduğu asla göre. Bakın cehmiyle hiçbiri sadece ateistler kafirdir demediler. Ama ortaya koydukları mezhebin lazımı neydi? Buydu. Ortaya koydukları mezhep bu lazımı gerektiriyordu. Yoksa cehmiyeden kimse iblislere şey dememiş, iblise müslümandır dememiş. Ama öyle batıl bir fasık bir şey ortaya koyuyorlar ki koydukları o mezhebin sonucu bu oluyordu ve iman dairesinden çıkıyordular. Bu söylediği şey neyle olacak? Amelle ortaya konulacak, ispat edilecek. Aslında imanın yeri kalptir ama dünyada kalp bilinmez. Dünyada ölçüt kıstas nedir? Amellerdir. Hükümranlıkta ve egemenlikte hiçbir ortağı olmadığı gibi ibadette de onun ortağı yoktur. Yüce Hı. Allah şöyle buyurmaktadır. Bu böyledir çünkü Allah hakkında kendisidir. Ondan başka yalvarıp durdukları ise batıldır. Şüphesiz ki Allah zatıyla ve sıfatları ile çok yüksek çok büyüktür. Şimdi bu ayet çok önemli. Neden çok önemli? Ayette diyor ki Allah, Allah'tan başka ibadet ettikleri ise batıldır. Şimdi birçok ayette Kur'an'ın birçok lafzında o Allah'tan başka ibadet ettikleri ilahlar diyor. Sahte ilah değil, ilahlar. Yani şeriatın onları ilahlar diye vasıflandırması hakiki ilah oldukları manasına gelmiyor. Bu ayet ne diyor? Allah'tan başka ibadet edilenler ilah oluyorlar ama batıllar. Bunu hak etmiyorlar. Çünkü onların ilahlık vasıfları yok. Evet, Bugünküler hesapta kendilerine Müslüman diyebilirler ama o vasıfları taşımadıkları için hakiki Müslüman değiller. Kendilerine Müslüman diyorlar ama hakikatte böyle değiller. Bütün eşya için bu geçerli. Sadece iman küfür o meseleleri kıstas etmeyelim. Bütün meseleler hakkında, bütün eşya hakkında bu böyledir. Eşyanın neyi vardır? Bir hakikati vardır. Hak olanlar buna, o vasıflara haiz olanlar, o vasıfları bünyesinde bulunduranlar o ismi alırlar. O vasıfları bulundurmayanlar batıl olarak o ismi alırlar. Devam. Soru 19. La ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah bulunmadığına şehadetin şartları ki bu şartlar bir arada bulunmadıkça söyleyene bu şehadetin faydası olmaz. Duralım. Nelerdir? Bir arada bulunmadıkça. Yani şimdi birkaç biliyorsunuz maddeleri. Bunlar hem tekrar olacak bilgilerimizi inşallah ee, hem de eklemeler de olacak inşallah ama burada şunu iyi bileceğiz şart denen şey var ya şart birçok adam bunun ne olduğunu farkında olmadan bunu söylüyor o kadar cahil görebilirsiniz ki piyasada adamın şöhreti var kitapları var alim diye milletin önüne sunmuşlar yediriyorlar adam diyor ki la ilahe illallah şartlarını say. diyor ki ilim la ilahe illallah şartıdır diyor Ondan sonra gerzek ahmak, cehalet mazerettir diyor. Ya bu adam şartın ne olduğunu bilmiyor ya da ilmin ne olduğunu bilmiyor. Yani şart dediğimiz şey kendisi olmadığında o üzerine taalluk eden şeyin de olmadığı şeydir. Hem diyeceksin la ilahe illallah şartı ilimdir hem de diyeceksin ki cahil ama müslümandır. Bu adamlar gerçekten şartın ne olduğunu bilmiyorlar. Peki sadece ilim olsa yeterli midir? Bu da yeterli değildir. Dediği gibi bu şartların hepsi ne olacak? Bir arada olacak. Devam. La ilahe illallah'a etmeyin yeni şartı vardır. Bir, ilim. Red ve kabul açısından onun anlamını bilmek. Tabi bakın, ilim derken iki tane kayıt getirdi. Red ve kabul. Şimdi biz tağutu, inkarı da la ilahe illallah'ın şartı sayıyoruz. O zaten ilim babının içinde bir başlıktır aslında. Ama bugün günümüzde bu mesele anlaşılmadığı için, ihtiyaç duyulduğu için alimler kitaplarına bunu da eklemişler. Muasır alimler. Normalde ilmin içerisindedir de ı inkar. O yüzden Hafız Ahmet el Hakem böyle bir kayıt getiriyor. İlim diyor, reddi ve kabulü bünyesinde bulunduran bir şey. Evet. İki, yakin. Ona kalpten kesinlikle inanmak. Üç, inkiyat. Ona zahiren ve batı bağlayıp, bağlılık göstermek. Evet. Dört, kabul. Onu gereklerinden ve gerektirdiklerinden hiçbir şeyi reddetmeksizin kabul etmek. 5- İhlas onda İhlaslı olmak 6- Sıdk Onu sadece dil ile değil kalbin özünden tasdik etmek. 7- Muhabbet Onu ve ehlini sevmek ve onu esas alarak dostluk ve düşmanlık etmek. Muhabbet derken bunu koyuyor içine. Yani bugün muhabbet deyince La ilah ilahe illallah seviyoruz. Sanki La ilahe illallah sevenler derneği kuruyoruz. Yani muhabbet dediğimiz şeyin içerisinde var olan şey bu, bu kelimenin ehlini sevmek, dostluk beslemek, onun düşmanlarına düşmanlık beslemektir. Bakın bütün sevgi hangi meselede olursa olsun bütün sevgiler bazı şeylerin üzerine bina edilir. İnsan akrabalarını sever çünkü kan bağı vardır. İnsan karısını sever çünkü yatağını paylaşıyordur hayatını paylaşıyordur. İnsan çocuğunu sever çünkü kendinden bir parçadır. İnsan arkadaşını sever çünkü bir maslahatı vardır ondan. Çünkü insanın fıtratında dost edinmek gibi bir eksiklik vardır. İnsan ihtiyaç duyar. Böyle bir ihtiyacın dosta giderdiği için seviyordur. Yani her muhabbetin bir sebebi vardır. O yüzden la ilahe illallah muhabbetinin sebebi de Allah'tır. Sevgilere sevginin aslına müstahak olan sadece, kendisine yapılması vacip olan, farz olan sevgi Allah sevgisidir. O da Allah'ın sevdiğini sevmekten, Allah'ın düşman saydığını da düşmanlık etmekten geçer. Devam. Soru 20. İlmin anlamını bilmenin şart olduğunu kitap ve sünnetten delili nedir? Kur'an'dan delili Yüce Allah'ın şu buyuruldur. Bilerek yani dilleriyle söylediklerinin anlamını kalpleriyle bilerek Hakk'a yani la ilahe illallah'a şehadet edenler müstesna. İlla men şehide bil haqq ve hum ya'lemun. Biraz tefsirle tercüme etmişler de. Doğru değil mi ayet? Zuhru suresindeki ayet. Allah diyor ki ancak Hakk'a kim ilimle bilerek şehadet ederse. Bakın bunların kurtulduğunu Allah haber veriyor. Demek ki kurtuluş için ilim şart. Adam bize diyor ki ya diyor bunlar bu kadar küfür işliyor da bilmiyorlar diyor. E bilseler zaten Müslüman olurlar. Müslüman bilendir zaten. Enfal suresindeki ayet. Allah onlarda hayır görse işittirirdi, işittirse bile onlar yüz çevirirdi. İnsanlar iki sınıf her zaman anlatıyoruz. Bir hak yola girenler, iki hak yola girmeyenler. Hak yola girmeyenler daha yolun başında sınıfta kalan adamlar. İki hak yola girdikten sonra hakkı ararken sapıtanlar, bunlar da helak olanlar. İkinci sınıfta hakkı isabet edenler ancak kurtulanlar işte bu saydığımız ikinci sınıf. Onun haricindeki herkes sapıktır, on haricindeki herkes delalettedir. O yüzden ilim olmazsa olmaz olandır. Sünnetten delili ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Her kim Allah'tan başka hak ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer. Çok güzel. Şimdi burada bir şey geliyor. Şer'i naslara bakıyoruz. Şer'i naslar. Men قال la ilahe illallah دخل الجنة. Kim لا ilahe illallah derse cennete girer. Kim işte la ilahe illallah'ı son kelimesi olursa kimin işte o cennete girer. Bu ve buna benzer bütün şer'i naslar, ehli sünnetin asıl kaidesi usulü olarak ne yapılırlar? Diğer bütün naslarla cem edilerek ne yapılırlar? Bir sonuca varılırlar. Aksi takdirde hem Kerramiyenin sonucu hem de Cehmiyenin sonucu bizi bekliyor. Adam biriyle konuşuyoruz diyoruz böyle böyle. Adam diyor Allah hadiste demiyor mu diyor. La ilahe illallah diyen Enes radıyallahu anh demiyor mu diyor. La ilahe illallah diyen ateşten çıkarınca Farkında değil, kerramiye ile aynı mezhepte. La ilahe illallah diyen, e yani tel telaffuzdur diyorsun yani sen bunu. Çünkü diyor, hadisin bir öncesinde hardal tanesi kadar iman zikredildi diyor. Hardal tanesi kadar iman olan çıkarılacak. E sonra hiçbir iman yok. Hardal tanesi kadar bile ne var? Sadece la ilahe illallah kelimesi var. Bunlar çıkarılacak diyor. O zaman kerramiye ile ne farkın kaldı senin? Oradaki hayır, hardal tanesi kadar hayır, İmanın kemaliyetine dair, namaz, oruç, zekat gibi amele dair şeylerdir. Yoksa asla dair şeyler değildir. Yani. Burada diğer naslarla cem edilerek anlaşılması gereken bir hadis olduğunda altı kırmızı kalemle defalarca çizilmesi lazım. Yoksa ne zannederler? Sadece La İlahe İllallah kelimesini söylemek zannederler. Çünkü bu şeriatın bir uslubudur. Bu Arapça lugatında da vardır. Araplar bir şeyi Tanımlarken ondan bir cüz zikrederler, aslında külliyi irade ederler. Ondan bir cüz söylerler, aslında külliyi irade ederler. Ben şu anda unuttum, Araplarda bir tabir vardı, e, hayvan var ya işte bu büyükbaş hayvanlar, onların bir parçasını söylüyorlar, vücutlarında bir kelime var. O Onu zikredince bütün Araplar hayvanın bütün cesedini irade ettiğini telaffuz eden kişinin anlıyorlar. O yüzden bu ve buna benzer bütün şer'i naslarda gerek Allah subhanahu ayetlerde gerek Resulünün sünnette zikrettiği böyle cüz'i ifade eden yani bir parça ifade eden bütün naslar aslında külli irade edilerek söylenmiş naslardır. Yani şartlarıyla beraber bu la ilahe illallah söyle. Tağutu inkar edip küfre rıza göstermeyip veser vs. içine 400 tane madde sokun artık size. Alimler fıkıh kitaplarında 450'ye kadar, 400'e kadar İslam bozan unsur saymışlar. E bir adam dedik ki ilim şarttır. Bu 400 unsuru bilmeyen bir adam nasıl Müslüman olsun? Bu aklın ve şeriatın kabul ettiği bir şey değil. Müslüman. Burada evet. soru tamamlandı değil mi? Burada kalalım. İnşallah bir dahaki derste buradan devam edelim.